Herkese merhabalar Açık Mimarlık'tan. Ee, uzun bir aradan sonra ben Volkan Taşkın. Ee, yanımda iki tane konukla beraber tekrar aranızdayız. Bugünkü konuklarım Gamze Gündüz ve Metin Şahin. Ee, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ee, sizlerle bugün e, hem yeni kurduğunuz kuruluş e, mı diyeyim artık, e, kurumu diyeyim Epiton ve e, yaptığınız işler özellikle yaz okulu ve Antalya Bienalinde Hem de biraz da asıl ilgi ve uzmanlık alanlarınız olan e, dijital teknolojik, e, parametrik tasarım gibi konulara değineceğiz. Öncelikle çok kısa olarak e, sizleri bir tanıyalım. E, mimarlık eğitiminizi nerede aldınız? Bu konulara ilginiz nerede başladı? E, Metin de başlayalım mı? Evet, başlayabiliriz. Ben Metin Şahin. E, eğitimimi Viyana Teknik Üniversitesi'nde aldım. Ve e, yaklaşık olarak bir buçuk yıldan beri İstanbul'dayım. İstanbul'da hı. çalışmaktayım ee, ve yanı sıra iş hayatımın yanı sıra da e, Epitom grubunu kurduk ve orada şu anda yeni taze taze böyle işlemlere başlıyoruz. Yeni projeler, taze projeler. Bu seni mi kuruldu Epitom? E, çok taze bu seni diyemeyiz de yani aslında e, yaz okulundan beri hani beraber çalışıyoruz hı hı. Temmuz'dan hı hı. beri ama e, son 15-20 günlük bir hikaye Epitom olmak Peki Gamze seni de biraz tanıyalım. Nasıl başladı bu macera mimarlık ve parametrik tasarımla? ben lisansta yıldız mezunuyum. Hı hı. Diploma projesi zamanında Rhino'da çalışırken bir sürekli bir şey yapmam gerekiyordu. Daha sonrasında bunun daha kolay bir yolu olmalı. Rhino scripting ile tanıştım böylece. daha sonrasında da IA doğru işte IA'da master'ı tamamlayıp Şimdi de İTÜ'de doktora ve araştırma görevlisi olarak işte Okan'da devam eden bir süreç. İYAK Barcelona'da hı hı. bu konularda öne çıkan okullardan birisi bildiğim evet. kadarıyla. Evet. Yani Yıldız'ın işte bu son zamanındayken yüksek lisans yapmak istiyordum. Kendi ilgi alanlarımı sıraladığım zaman İYAK işte... Yani hani hem ekolojik bir yüzü vardı, hem parametrik bir tarafı vardı, hem de çıkarttıkları işler hani oldukça enteresandı. Çünkü pek çok zaten okul var hani seçebileceğiniz, bakabileceğiniz bu alanda. Ama onların bir takım kombinasyonlar denemesi enteresandı, o yüzden onu tercih ettim Şimdi e, parametrik tasarım çok konuşulan bir şey. E, okullarda, muhtelif yerlerde, workshoplarda çok fazla hani artık temas etmeye başladığımız bir şey olmaya başladı ama İşin uygulama ya da uygulama kelimesini biraz burada çok daha geniş anlamda kullanıyorum inşaattan. Hani çok daha öte bir şeyde. Ee, akademi dışındaki alanlarda daha Türkiye'de çok fazla temasımız yok anladığım kadarıyla değil mi? Yani e, halen daha biz biraz ortodoks, konservatif bir mimarlık e, algılama yapma biçimiyle devam ediyoruz. Ve sizin gördüğüm kadarıyla hani gerek arka planında aldığınız bu işin eğitimi gerekse hani önümde gözüken işlerle biraz bunu kırıp, Mimarlığı daha cevap verebilen, interaktif ve daha dinamik mi diyeyim? Hani o hale getirmeye çalışıyorsunuz, değil mi? Biraz bu konuyu açar mısınız? Yani sizin için o parametrik tasarım meselesi, dijital tektonik meselesi, mevcuttaki başka alanlardaki teknolojileri bu mimarlık ve kent alanı ve tasarım alanına aktarma şeyi nerelerden sizi vurdu? Nerelerden aklınıza geldi ve nerelere bunu uygulama yolları bulmaya başladınız? Ya aslında parametrik tasarım üzerine başladığımız zaman şey parametrik tasarım tehlikeli bir şeydir aslında. Yani böyle bir... Niye? Çünkü genelde biz mimarlar çizimi öğreniriz. Yani çizimi, evet. tasarımı öğreniriz. E, parametrik tasarım e, bizden biraz daha fazlasını istiyor. Yazılım istiyor. Yazılım yazmasını istiyor. Yani bir kod e, kullanma şeklini istiyor. E, onu ilerletirsek e, bizim kullandığımız Arduino board'lar var mesela. Biraz elektronik istiyor. E, o yüzden... Sadece mimari olmayan bir şeye bir anda e, merak sarıyorsunuz ve tehlikesi ve iyi tarafı da o aslında. Yani böyle bir genel bir e, birçok ürüne bir tool'la e, bir bakış açısı kazanıyorsun aslında yani. Ama aslında şöyle bir şey var dediklerine katılıyorum ee, ama mesela yazılım kod aslında e, yeni bir mimarlık temsil aracı olamaz mı? Ben hani parametrik tasarımdan da öte, e, hani mimarlığın klasik anlamdaki planını, kestiğini çiz, en fazla modelini yap tarzı e, ya da maketini yap tarzı, hani yöntemler dışında da artık hani cevap veremediği bazı konuların mimarlık anlamında çok açık. Yani eğitimimizin ve branşımızın ciddi krizleri var, hani bunu zaten programımız boyunca da başka alanlarda da hep konuştuk, tartıştık. E, acaba hani nasıl çocuklara teknik resim öğretiliyor, şey yapılıyor bütün mimarlık öğrencilerine? Hani, yazılım ve kod da bu kadar standart bir şey olamaz mı? Yani bence olabilir. Özellikle şimdi bu de e, bunun örnekleri de var. Amerika'da ve işte İskandinavlar hani onlar ilkokul seviyesindeki çocuklara kod e, öğretiyorlar. Yani yaratıcı programlama diye bir şey var bir kere. Ve bu kesinlikle hani mimarlığın işte tasarım sürecine de dahil olabilecek bir şey. Parametrik tasarımın tehlikeli olduğuna katılıyorum. Şu anlamda katılıyorum. Parametrik gibi görünen işte böyle bir computation'dan faydalanarak hani bilgisayarın bize verdiği e, imkanlardan faydalanarak yapılmış ürünlerin bir şekilde kalitesinden ya da hani e, sürecinden kaynaklanan bir e, tehlikesi var bence. Aynen, yani. yani bu kod kullanmak ...o tehlikelerden biri değil. Değil ama şöyle bir şey var... ...bir zorluk var. Yani, tehlike değil aslında, bir zorluk var... ...yani öğrenciler içinde. Çünkü her öğrenci böyle... ...fantastik formlar, organik formlar... ...yapmak ister. Ama iş bilgisayara döküldüğünde... ...yani AutoCAD'e döküldüğünde... ...veya ARCHICAD neyse artık... döküldüğünü o formlar bir anda... ...şey olmaya başlıyor... ...yani dikdörtgen olmaya başlıyor... ...böyle basitleşmeye <gülüyor> başlıyor bir şekilde... Çünkü e, genelde şey oluyor yani grasshopper ya da ona benzer e, yazılımlar kullanılmadığı sürece zor görünüyor. Yani bir anda bir vizüel bir, bir şey var. Bir yazı var ve o yazıyı e, nasıl form olacağını ya nasıl bir boyut alacağını genelde öngörü olmuyor ö, oluşmuyor. Ve yani tehlikeli tarafı değil aslında. Yani genelde böyle bir şey var onun. Nasıl diyeyim? Bir proses var yani. Başlangıç noktası var ve o başlangıç noktasından oluşan hayaller var yani son forma nasıl ulaşabilirim gibisine ve araya koydukları genelde o parametrik tasarım düşüncesi e, herkesde ya da her tasarımda mecbur olmuyor. Yani, yani her zaman ben o parametri e, parametrik tasarım yapmak zorunda değilim aslında evet. ve e, bir yandan da tabi orada şey düşüyor yani e, kim yapabilir kim yapamaz durumuna olay <gülüyor> oluyor. Ama bence bunun da böyle bir hani kim yapabilir, yapamaz bilmiyorum. Bence mimarlığın problemlerinden biri bu çünkü. Hani böyle bir şeyi tekelleştirmek ya da bir şeyin hani böyle ustalığı gibi kavramların ortadan biraz kalkması evet. lazım. Ki hani şu an bizim yapmaya çalıştığımız şey de bu. Çalıştığımız her, herkes mimar değil. Biz de çok çok tecrübeli mimarlar değiliz. Yeni mezun mimarlar sayılırız. Yani evet. ama önemli olan işte bir... E, Koda ne kadar hakim olduğunu, şuna ne kadar hakim olduğunu değil, esas başlangıç seviyesinde bir şeyleri tecrübe etmeye çalışarak, deneyimlemeye çalışarak çıkan şeylerin heyecanını birazcık da. Ki yani şeye katılıyorum, işte bilgisayarda meydana getirdiğiniz bazı formlar hepimizi heyecanlandırıyor ama daha sonrasında uygulamaya döndüğü zaman bunlar işte o irregular şepler köşeleniyor, işte şey oluyor... Ama bu da birazcık uygulama kısmının aslında diğer kısma yetişememesinden kaynaklanıyor bence. Ya şimdi bu önemli bir yere girdim bence. Bu önemli bir konu. Dışarıda da sohbetimizde hatırlarsanız bu mimarlığın biraz geri kalma meselesinden <gülüyor> konuşmuştuk. Ona da bir açmamız bence gerekiyor. Yani biz ne kadar temsil araçlarında işte parametrik dizayn olsun, işte çeşitli plugin'lerle programları etkinleştirmek olsun hani ciddi anlamda burada bir çalışma var ama bu bu işin bir tarafı yani temsil ve tasarım tarafı işin uygulama tarafına baktığımızda mimarlık halen da e, çok özel yapılarda kullanılan çok özel teknolojiler dışında onlar da halen daha ne kadar ileri oldu bir tartışmadır e, teknoloji geriden izleyen meslekler arasında e, bir kere buna katılıyor musunuz uygulama anlamında bunu e, parametrik tasarım ya da bu yeni teknolojilerle ee, mekanik sistemlerde olabilir Arduino gibi e, sensör ve kendin hani customize edebileceğin e, sistemler üstünden de çalışmak olabilir hani burada araçtan çok genel yöntemden de çok şeyden bakıyorum bunu aşmanın yolları acaba açılmaya başladı mı yani bunu görebiliyor musunuz yoksa bu böyle bir kalıcı problem kalacak mı hmm. Yani bence e, mimarlık her zaman e, sektör olarak bu teknolojik gelişmeleri geriden takip ediyor. Uygulamaya yansıtmak açısından. Mesleğin doğası mı öyle? Mesleğin doğası öyle demek birazcık işte hani koca koca konuşmak olur ama yani <gülüyor> gördüğümüz süreç bu yönde. Bundan sonrasında farklı olmasını ben ona ederim. Dışarıda da konuşmuştuk işte araba sektörüne örnek verdik. Onlar hani hemen alıp kendilerine uygun bir şekilde o teknolojiyi yorumlayıp çünkü teknolojiyi yorumlamak da önemli. Yani her gün bir sürü şey keşfediliyor. Bir sürü şey alın. Ama bunu kendi sektörünüze uygun bir şekilde adapte etmeniz gerekiyor aslında. Halbuki mimarlığın gücü tam da aslında kendi bilgi alanının çok az ya da sınırlı olması. <gülüyor> ama bütün gücünün başka alanlardan aldığı şeyleri dönüştürmesi değil mi? <gülüyor> hani böyle baktığın zaman ben olumlu taraftan bakıyorum aslında. Aynen bu bütün teknolojiler de aslında başkaları tarafından, yani mimar olmayan kişiler tarafından <gülüyor> geliştirilmiş şeyler. Ve artık biz bugün hani bu programda bile hani bunların artık mimarlık eğitimine ve mimarlık pratiğine uygulanmasını konuşabiliyoruz. Bir yandan öyle. Bir yandan da tabii şey var. Yani um, uygulamaya gelindiğinde yani benim açımdan biz iki adım öndeyiz. Yani önümüzdeki adımlar mesela bir ürün ya da bir, bir, bir cephe tasarlandığı zaman bizim yaptığımız işler genelde o ürünün cepheyle sadece kalmıyor. Bir formda değil. Onun bir fonksiyonu da oluyor genelde. Sadece yani cephe güneşe göre ayarlanabiliyor vesaire. Yani şu anda genelde gelişen, gelişmekte olan ürünler genelde cephe sistemleri, çelik, cam, camın belli e, özellikleri. Ve biz onun böyle, nasıl diyeyim, He, ben her zaman öyle görüyorum, biraz böyle bir, bir iki adım önündeyiz gibi geliyor bana. Yani aslında nasıl der, Formula, formula 1'de genelde yeni teknikler denilir. Evet. Ve onlar böyle iki, üç, dört, beş, altı seneden sonra normal seri üretimine geçen teknolojilerdi mesela. Ben de şu anda bizim yaptığımız işler o tarz işler olduğunu diye düşünüyorum. O zaman şöyle bir şey, tabii mimarlığın hızını düşündüğümüz zaman belki 1-2 sene olmasa bile, belki 5-10 senede en azından belli konuları daha genel mimarlık alanlarına sirayet etmeye başlayacak. Mesela cepheler önemli bir bence noktaydı. Çünkü artık cephe ayrı bir tasarım ve problematiğe evet. doğru döndü. Hı -hı. Yani bunun arkasında teorik şeyleri de yazanlar var. şeyler. bunlar şu anda girmek istemiyor ama ce cep artık ayrı bir şey. Hani e, artık cepe de denmiyor. Hani deri deniyor, zarf deniyor, dış kabuk deniyor. Yani başka bir şeye döndü. E, parametrik tasarım ve bu hani güneşe, ışığa vesaire duyarlı cepeler. Hani ki çok ilkel örnekleri şeyde de vardı hatırlarsan. Sonrasında tabi bozuldu etti yani den canlı bilinir meşhur şu Arap Enstitüsü'nde hani mekanik mercek şey modelleriyle güneş ışığına falan şey yapan. Ee, mesela bu konulardaki genel şey ne? Cepheler ve kabuk özelindeki durumlar. Orada biraz daha bu iş sanki hızlı gidecek gibi ya da daha şey olacak gibi ne dersiniz? hani ben şöyle düşünüyorum ölçek olarak daha uygun olduğu için hı hı. E, cephede yani sonuçta cephe dediğimiz panellerden oluşuyor genellikle hı hı. yani panel ölçeğinde çalışmak her zaman daha bir şeyleri fabrikasyon ve endüstri şeyi de var evet yani. daha bir şeyleri hı hı. özgürleştiriyor ama e, yani hani böyle bir çok optimize bir yaklaşımı belki de değil ama başlangıç olarak en azından sektörün içine soktuğu için bazı kavramları hı hı. bence iyi bir şey bu sadece hani dış cephe sistemlerinde değil e, yani mekanların içindeki işte bu yeni yeni ben mesela işte fayanslar, seramik çeşitleri görüyorum. Hani bir sürü yeni şeyler deniyorlar. Bence bu ölçekle alakalı bir şey. Ama hı hı. dediğim gibi sektörü ısındırdığı için iyi. Daha yani parametrik tasarım olarak hani e, akıllı tasarımlar sonuçta e, yapının sadece dış kabuğunu birazcık işte şuna göre yapalım gibi işlemiyor aslında. Evet. Evet. O zaman şöyle bir şey yapalım. Şimdi bir ufak şarkı arası verelim. Ondan sonra da asıl e, bu tartışmaların ötesinde sizler bu konuyla ilgili neler yaptınız? E, hem yaz okulundan hem biennialden bahsedip e, hem de biraz daha bu işleri konuştuğumuz bu yüksek konuları biraz daha ayaklarını yere bastıralım. All is coming from the start Tekrar merhaba. Epitom'la birlikteyiz. Gamze ve Metin'le beraber. Ee, i̇lk aşamada, programın ilk yarısında büyük sözlerle söyledik, büyük laflar ettik. Şimdi biraz da iş konuşalım. <gülüyor> <gülüyor> ee, önce şu yaz okuluyla başlayalım mı? Ee, yaz okulu IYAK e, Global Summer School Productive City diye bir e, kart var önümde. E, kısaca bir aç açar mısınız? E, katılımcılar kimdi, amaç neydi ve nerelerde, nasıl sonuçlandı? Ee, şöyleydi, şimdi Summer School Eon, Summer iyi yani İA'nın zaten 2009'dan ya da ondan beri her yaz yaptığı bir şey. Barcelona'daki işte enstitüde yazın pek çok yerdeki, pek çok yerden insanları davet ediyorlar. Ve bu her senede artan bir e, talep var. Bu sene yani bu 2013 yazında şöyle bir şey yaptılar o yüzden. İnsanları işte Hindistan'dan, Güney Amerika'dan vesaire Barcelona'ya getirmektense farklı farklı yerlerde... Ee, aynı anda sü süre gelen süreçlerle ne gibi sonuçlar çıkabilecek, böylece sonuçlarda da çeşitlilik nasıl elde edebiliriz biraz denediler. Yani hani ne konular işleniyor? Burada çok böyle bir temel olarak bazı tabii ki program bilgileri edinilmesi gerekiyor. İşte bir Grasshopper girişi, bir Ecotech, bir Processing, bir Arduino ile yani işte böyle cevap veren tasarımlar dedik. işte Responsive Architecture nasıl yapılır, ne edilir? Birazcık onların altyapısı sağlanarak belli bir framework içinde daha sonrasında ürünler üretilmeye çalışıldı lisans öğrencilerim katılım ya katılım kimdir lisans öğrencileri yüksek lisans öğrencileri e, mimarlar elektronikçiler Aslında yani hitap ettiği çok fazla insan var Eğer böyle birazcık işte e, sensörlere kafayı takan bir makine mühendisi öğrencisiyseniz de hani gelebilirsiniz gibi bir süreç var tasarımcı olmak Tabii ki yani mimarlık eğitimi Almış olmak size daha kolaylık sağlayacaktır. Hani bu yaz okulunda kolaylık sağlayan bir süreç. Ama esas Zaten Ian ve işte bu e, Global Summer School'un olayı farklı disiplinleri bir araya getirerek hani ortak çömlekte neler e, çıkıyor ya biraz da bakabilmek. Anladım. Ee, o zaman şimdi bu geçen yaz oldu. Temmuz ayında oldu. Hı, bu Temmuz. Ee, devamı olacak mı bu yaz ya da başka bir zamanda herhangi bir takvimde öyle gözüken bir şey var mı? Ona göre bir anons da yapalım buradan istersen. Ee, bir... Belirli bir şey varsa tabii. Şimdi... Ortak çalışmalar devam ediyor. Bir dahaki hmm. yaz yine İYAK Barcelona ve İstanbul olarak Global Summer School olarak bir hani çalışma olacak gibi gözüküyor. Ama e, İYAK ayağı bundan hani İstanbul'dan ayağını çekse bile biz e, İTÜ'de yine e, bir 15 günlük bir workshop yapacağız ve İTÜ'de eğer hani e, bir farklı bir gelişme olmazsa bunu kredi olarak da öğrencilere yansıtacak sadece hani e, onları yüreklendirmek için. O zaman detaylar çıktı zaman biz de buradan seve seve bunun anonsunu yaparız. Hem Hı. de ilgili linklerini şeyden e, web sitemizden paylaşırız. Şimdi o zaman kalan 4-5 dakikalık süremizde bence daha da önemli olan sizin Antalya Bienniali'de yaptığınız aslında sanki bu işlerin devamı gibi biraz hani iş birlikte çalışma anlamındaki işlerden bahsedelim. Antalya Bienniali Eylül-Ekim ayında olan bir şeydi. Hangi işle başlamak istersin? Birkaç iş görüyorum. Hepsi birbirinden ilginç. Yani mesela Roar'la başlayalım. Tamam. Şimdi üç tane farklı örnek var aslında önümüzde. Üçünün de farklı... Ee... Göstermek istediği alanlar var diyelim. Rorun hani farkı şöyle ki, Ror direkt böyle bir bir loop üzerine kurulu. Yani sensörlerden alınan bilginin e, nasıl bir hareketli mekan, nasıl bir işte responsive bir mekan yaratabileceği üzerine küçük ölçekli bir deneme, küçük ölçek dediğim e, 180'e 220 gibi bir ölçeği var. Mimarlıkta küçük bir ölçek. E, 380-200 metre mi, santimetre mi? Santimetre santimetre santim. <gülüyor> Metre de olsa ya, iyi bir ölçek olurmuş diyecektin. Evet. Santim, yani böyle uf ufak bir üst örtü gibi algılanabilir aslında. Ama e, Ror'un işte cevap verdiği şey ses. Ses seviyesi yükseldikçe hareketinin arttığı, farklı hareketler farklı e, hareketlerin birleşimini gösterdiğini e, görüyoruz. Yani bunlar mekanının... E, oluşumunu mekanına oluştururken işte malzemeyi didikleyerek sensörleri, digital network'lar oluşturarak nasıl e, farklı deneyimler elde edebileceğimizin bir e, aslında çalışması rol. O zaman hemen yanındaki Aranya'ya bir bakalım istersen. Um, Aranya'da aslında um, çok daha farklı bir iş görünüş olarak ve çok daha farklı bir e altyapısı var gibi gözüküyor. Evet. ...daha farklı bir altyapısı var. Çünkü e, bu daha önce gelen bir, yani eski zamanlardan birkaç sene önce yapılan bir ürün. E, ürün, model, öyle diyelim. E, iki öğrenci tarafından üretilen bir sistem bu. E, Nülfer Kuzukoğlu'la beraber yapılan bir şey. E, biz bunu biraz e, aldık, yani altyapı olarak aldık e, ve buna e, Arduino ile birlikte bir loop bağladık. Yani böyle her zaman belli zamanlarda belli e, saniyelerde ya da dakikalarda e, pneumatik sistemlerle hareket haline getirip e, bir şekilde böyle küçük bir, tatlı bir e, kinetic architecture üzerine e, bir tasarım yaptık. Şimdi hemen e, iki işi kıyaslamak için şey anlamında soruyorum. Sensörlerle ilgisini. Roar'da e, ...bizim yarattığımız sesleri tepkisel bir hareket evet. vardı. Evet. Senin, Responsive yani. E, Seninkinde ise e, bahsettiğin işte de e, zaman bazlı bir... Evet zaman bazlı var. yani tamamen hiçbir şekilde sensörle ilişkisi olmayan bir şey bu. Hı -hı. E, zaman bazlı kompresörle hava basılarak belli e, dakikalar içinde, belli saniyeler içinde hareket eden bir e, kinetik architecture e, şeyi. E, Bunun altyapısında ahşap mı? İnanıldığı stürel evet. olarak. Evet. Ayşap ve pneumatik sistemler. Bu üçüncüsü de aslında şu algoritten devam edelim. Bayağı iş var önümde. Ee, bunu da bir kısaca anlatabilir miyiz kalan süremizde? Yani algorit bir growing medium. Sonuçta... E growing medium derken e yani... Yani daha böyle bir doğal işte büyüme süreçlerini ele alan bir şey. Hı, evet. Şimdi e, çünkü diğerlerinde işte kimisinde sensör var, kimisinde bir zaman sayacı var. E, ve işte kompresörlerle, pistonlarla verilen bir de hareket var. Ama Algrid'de zaten hani doğal olarak algın oluşumuyla beraber elde edilen bir responsiveness var diyelim. E, ve hani e, iletişimde olduğu şey de güneş ışığı. Ee, algorit daha akıllı hale getirilebilir ama hali hazırda e, güneşin daha çok değdiği yerler daha yeşil olarak e, bir işte gölgelik gibi kullanılabilen ve kendi içinde aslında bir e, mappingde olan bir çalışma. Evet yani... biraz organik responsive gibi bir şey Aynen aslında. öyle. Aslında Eğer öyle işte bir, bir varsa bilmiyorum ama. E, yani böyle bir aslında e, arayüz gibi konuştuğumuz kavramların hani bir arayüzü gibi. Ki şu anda mimarlıkta hatta kullanılan bir ürün bu. Yani e, kullanılabilir hale getirilmiş bir ürün. Evet, e, genelde evet. bir cephe sistemlerinde bunları yerleştirerek şey yapıyorlar. E, metanol yani e, ısıtma sistemine geri dönüşümü e, sağlanıyor bu şekilde. Evet. Evet. Bu doğru. Benim de şimdi sen söyleyince aklıma geldi bazı örnekler. Şimdi programı bitirirken aslında elimdeki, gönlümdeki şu üç işe bakınca beni heyecanlandıran şu... <gülüyor> ...hem Epitom özelinde size hem de bu işlerin genel şeyini... ...çok farklı alanlara ve farklı alt branşlara da ayrılıyor bu. Hani çok daha responsive bir, sizinle etkileşime geçen sistemler... ...doğadaki bazı organik yaşam formlarıyla teknolojiyi birleştiren sistemler... ...ve çok daha hani teknoloji bazlı, zaman bazlı... Hani o dinamizmi zaman bazı belli aralıklar bazı çalıştıran sistemler. Ee, yakınlarda başka bir çalışmalarda olacak mı bu tarz ya da bunu bu çalışmalar başka bir yerde sergilenecek mi? Ee, Kasım ayının sonunda biz e, e, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde ders vereceğiz. Bir hafta sonra bir workshop yapacağız. Evet. Ee, Çok güzel. Ve bu ürün nerede oraya bir sergi olarak bir e, ürün olarak gidecek, e, orada gösterilecek, sunulacak. Ee, ve ayrıca da oradaki öğrencilerle birlikte umarım ki her zaman biz öyle bir <gülüyor> <gülüyor> ee, hopelan giriyoruz içine. Ee, yeni ürünleri üretmeye şey diyoruz yani hedefliyoruz. Tamam. Ee, o zaman ilgilenenleri İzmir'e de bekliyoruz. Öğrencileri, bütün workshoplarda katılmak isteyen herkesi. Ee, Gamze, Metin çok teşekkürler. teşekkür Biz teşekkür ederiz. Ee, sizi tanıdık, Epiton'u tanıdık, ekibinizi tanıdık. Umarım başka heyecan dolu işlerde tekrar görüşürüz. Size de başarılar. Teşekkürler. Dinleyenlere de bizi dinlektiğin için teşekkür ediyoruz. Teknik masaya da saygılarımızı iletiyoruz. Herkese iyi günler. Görüşmek üzere. İyi günler.